Hocam ömründen alıp başkasına verilmesi için dua etmek ne kadar uygundur? İşte Allah benden alsın sana versin gibi dualar. Tabii ki bunlar bir kişinin diğer kişiyi ne kadar sevdiğini ifade eder. Onun bir tezahürüdür. Evet. Bu şekilde dualar yapılabilir. Acaba gerçekten diğer insanın ömrüne bunun bir etkisi olur mu? Ve Burada şunu söyleyebiliriz. Cenab-ı Hak hepimizin kaderini biliyor. E, kaderi yazan Cenab-ı Hak Teala Hazretleri'dir. Cenab-ı Hak kimin e, benim ömrümden kessin, onun ömrüne katsın dediğini de biliyor. Evet. Dolayısıyla Allah onun duasını eğer kabul etmişse, edecekse bu sefer diyelim ki Allah bir kimse için 60 yıllık bir ömür tayin etmiştir. Bu kişi de demiştir ki Allah benim ömrümden kessin falan kişinin ömrüne katsın demiştir. O zaman Cenab-ı Hak Teala e, takdir edebilir yani mecburi değil, zorunlu değil. Ben bu kulumun duasını kabul ediyorum. Onun ömründen ömründen e, 60 yıldan 1 yıl eksiltiyorum. Dolayısıyla 59 yıl yaşasın diye bunu yazar ve bu artık daha değişmez.